Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba ben Aytaç Timur. Ben Akif Öncelikle dünyanın cazını yıllardır hazırlayan, sunan arkadaşlarımızdan Sanat Deli Orman e, dün babasını kaybetti. E, bu çok değerli arkadaşımıza e, başsağlığı dilerek başlamak istiyorum. E, gerçekten çok zor güç bir kayıp. E, bugün kendisi radyoda duyurdu. O hüzn bana da çok çöktü. Ona sabırlar diliyorum. Ee, Akif lütfen e, bize gelen kitapları bir anarak başlayalım. Teşekkür edelim yayıncılara. Evet, bu hafta e, iki tane e, edebiyat dışı e, kitabımız var Metis etiketiyle. E, bir tanesi e, Bülent Batuman'ın Milletin Mimarisi Yeni İslamcı Ulus İnşası'nın kent ve mekan siyaseti. E, Rotluç etiketiyle e, çıkan bir metin. Ve e, Şahika Tokel'in e, çevirisiyle, Metis etiketiyle yayınlanmış. Aslında e, Türkiye'nin son e, 20 yıldaki dönüşümünü e, analiz ediyor. Tabii bu analizde bunu mekan üzerinden mekan, mekan üzerinden bu analizini yapıyor. E, bu tartışmayı daha önce ulus devlet ve mekan e, tartışmasını e, açıklar dinleyicileri e, hatırlarlar. Diğeri yine Metis Edebiyat dışından çıkan bu Young e, Psikopolitika: Neoliberalizm ve İnkidarın Teknikleri e, bu e, kitapta e, Haluk Barışcan e, Almanca'dan çevirmiş. Burada da e, yurt, yurttaşın nasıl e, tüketici hale geldiğini ve e, buradaki yurttaşın özgürlüğünün e, tüketici bir edilgenliğe e, nasıl dönüştüğünü. E, tartışmış. Hakikaten ikisi de e, farklı perspektifler sunan metinler. Diğer bize gelenlerden bir tanesi e, Edebiyat. E, burada Neslihan Önderoğlu'nu e, aslında e, Haluk e, Haluk Taner Öykü ödüllerinden hatırlıyoruz ve ödüllü 25 öyküsünü Sen Ne istersen" e, başlığıyla e, Güneş, Güneş kitaplığından çıkartmış. Teşekkür ediyoruz yayıncılarımıza. E, hakikaten e, e, belki bir tanesini çevirmenlerinden birisinde konuk edebiliriz Özellikle mekan siyaset denklemi Psikopolitika e, herhalde e, temel tartışma konularımızdan bir tanesi Diyelim Yolları açık olsun Bugün stüdyomuzda canlı bir konuğumuz var Ama ona geçmeden önce İstanbul'da bir son 10-15 dakikadır yağmur çiselemeye başladı Ve bu ister istemez bana Cuma günü yaptığımız iklim grevini anımsattı e, stüdyodaki 3 kişi de o grevdeydik, e, Kadıköy'den e, ne parkı diyoruz, Yorçu Parkı'na Yorcu. kadar yürüdük yağmurun altında. Gerçekten o yağmurun altında gelen özellikle çocuklara, gençlere ben de buradan kendi adıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bu daha bir başlangıç, e, iklim için çok daha fazla direnmemiz, çok daha fazla ses çıkarmamız gerekiyor. Ama bugün konuğumuz var Ömer Faruk, Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. 6.45'den Şubat ayında bir <gülüyor> kitabınız çıktı. Başkası Adına Konuşmanın Haysiyetsizliği. Esasında Şubat ayından beri yatışarak kimi zaman kimi zaman konuşarak sizi hep davet etmek istiyordum. Öyle oldu böyle oldu rahatsızlığınız yaz tatili derken Eylül ayının 24'ünü bulduk. Kitap Şubat ayında yayınlandı ve neredeyse birinci baskısı bitmek üzere. Adını tekrar etmek istiyorum. Başkası Adına Konuşmanın Haysiyetsizliği. Bence çok kışkırtıcı bir başlık. Kışkırtmak mı istiyorsunuz siz milleti Ömer Bey'ni Ne istiyorsunuz? Kesinlikle. <gülüyor> Çünkü haysiyetin e, görünürdeki iki anlamı var. işte şeref, onur gibi şeyler daha çok dolaşımda. Bunlar ilk akla gelen şeyler. Fakat bir yan anlamı var. Öz saygı. Yani bir diğeriyle kurmuş olduğumuz ilişkide kendi öz saygımızı ve diğerinin öz saygısını gözetmediğimiz zaman... O andan itibaren tahakküm ilişkileri başlıyor ve haysiyetsizlik bir, haysiyetsizlik süreci de başlıyor. Buna dikkat çekmek istedim. Yani haysiyeti kendisini bizatihi anahtar bir kavram olarak kullanabiliriz. Öz saygı eşliğinde. Anlamında. Şimdi burada söylediğiniz bu tahakküm esasında kitabın başından sonuna kadar benim anlayabildiğim kadarıyla Diyor ki kurumsal ilişkiler içerisinde eğer bir kurum söz konusuysa ister istemez bu hiyerarşi, ister istemez de bu tahakküm kurulacaktır. O zaman gelin biz bu kurumlarla her ne olursa olsun o kurum, adı her ne olursa olsun bu kurumlara karşı çıkalım diye bir anlam çıkartıyorum katılır mısınız? Esas olarak doğru... Ama diyelim ki işte şu tip bir kavramsallaştırma eşliğinde bu soruya cevap verir isek... ...daha böyle yaratıcı bir konuşmayı ilerletmiş oluruz. Bir gerilim yaratmak istedim. Orada düşüncenin düşünene hükmetmesiyle... ...düşünenin düşünceye hükmetmesi diye bir gerilim inşa etmek istedim. Ta böyle işte arkeden bu yana olan... Ee, ...ve insanların birbirlerine normal diye aktarmış olduğu bütün tahakküm üreten ilişkilerin tümünü içeren bir gerilim olsun bu diye düşündüm. Ve bu gerilimi çok yaratıcı bir gerilim olduğu kanaatindeyim. Yani mevcut düşünceyi o her ne olursa olsun tereddüt etmeden kabul ettiğimiz zaman... Ee, ...onun e, bize nüfuz etmesine izin verdiğimiz zaman onun kontrolü içerisinde kalıyoruz ve her şey kitleniyor. Oysa düşünen bir aktör olarak davranmaya başladığımız zaman sorunu çözme doğrultusunda bir adım atmış oluyoruz. Bir örnek vereyim örneğin... Ee, öz yorumcularından ve ayrıca kalkıp diyelim ki işte batıya da işte şey e, Anglosakson dünyasına da tanıtılmasında öncülük eden e, Kanadalı filozof Masumi Örneğin diyor ki e, şimdiye kadar diyor bütün bir felsefe tarihi diyor e, Devlet kurmaya yönelik olarak kendisini var etti diyor Biz devletli toplumsallıkların içerisinde yaşıyoruz şimdi diyor Şimdi Birleşmiş Milletlere üye olan 192 192 adet devlet var. 192 adette düzenli ordu var. Ve her düzenli ordunun elindeki silah toplamı dünyayı 5-6 kere yok etmeye yeter. Düşüncenin seyrini değiştirmemiz gerekir diyor. Şimdiye kadar devlet kurmaya yani Platon'dan bu yana bu yana devlet kurmaya yönelik olarak kurulmuş olan düşünce Mantığı diyor, bizi bu noktaya getirdi diyor. Biz bunun dışına çıkmamız gerekir diyor. Devlet kurmayı hedeflemeyen, düzenli ordu kurmayı hedeflemeyen bir düşünce sistemi içerisinde kalarak düşünmeyi yeniden öğrenmemiz gerekir diyor. Oradaki anahtar kavramı da şey, düşünce düşünülmemiş olandır. Düşünülmemiş olan bir yerden düşünmeye başlar isek düşünmüş sayılırız. Düşünce temsil edilemeyendir. Temsil edilemeyen bir şey söylediğimiz ve düşündüğümüz zaman düşünmüş oluruz diyor. Bu benim çok böyle katıldığım bir perspektif. Ve şu ana kadar işte Türkiye'de düşünce adına konuştuklarımız, üzerinde tepindiklerimiz her şeyi dışarı atan da bir perspektif bu bence. Aynen katılıyorum ben de size. Bir de şimdi kitapta bir bölüm var. Bunun bir de taşıyıcısı var. insanlar, değil mi? Bunu bir yerde ikiye ayırmışsınız. Bunlardan birincisi işte müzik yapanlar, yemek yapanlar, şiir yazanlar, şarap içenler, şarkı söyleyenler, dans edenler, dostluk ve aşkla sevişenler. Ötekiler de ötekiler de yasa yazanlar, marş bestileyenler sınırı çizenler, kale yapanlar, şehit olmayı yüceltenler, düşman edinenler, terbiye ve gramer kurallarını tasarlayın. Abla, abla, böyle gidiyor. <gülüyor> Burada evet. da tabii çok güzel bir çingene metaforu kullanmışsınız yani. Değil mi? Ne bayrakları var. Ne bir maaşları var. <gülüyor> ne bir sınırları var. Demek ki bunun taşıyıcıları da iki ama galiba birinciler hep yeniliyor Ömer Bey. Ne dersin? Ya birinciler... <gülüyor> ...bir söylem oluşturamadıkları için... ...çok görünür değiller. Yani... ...diğerleri çok organize oldukları için. Yani düzenli ordu kurmanın... ...kendisi önce düzenli ordu... ...kurulmuyor zaten. Devlet kuruluyor. Onun işte kurumsal mekanizmaları... ...falan oluşuyor. Medyası oluyor. Üniversitesi oluyor. Yani... ...bütün kurumsal ilişkiler olduktan... ...sonra o vücut buluyor böyle. Diğerlerinin böyle bir kaygısı yok. Bunun dışında yaşıyorlar. Bunu çok da dert edinmiyorlar zaten... Çingereden söz ettiniz. Herhalde yara bıçağı gönderme yaptınız. Yani yara bıçakta çok çalışmıştım ben. Devlet kurmadan, bir milli marş sahibi olmadan, bir milli işte bayrak sahibi olmadan, düzenli ordu kurmadan, banka işte şey yapmadan, kurmadan, üniversite kurmadan, genelev açmadan ...bir toplumsallık oluşturmak... ...mümkün. Yani Çingeneler... ...bunu binlerce yıl önce başlamışlar... ...ve hala sürdürüyorlar. Yani çok çok basit, somut... ...görünür bir örnek bu böyle. Bu yani, peki Delüz'deki kaçış kavramı mı? Karşılığı bu mu? Deliz, yani, yani ortada olan bitene... ...ana akımda olan bitene... ...siz burada devam edin de biz burada ayrı bir hayat... ...yaşayalım mı? Böyle bir kaçış mı? Yoksa bu bir arayış mı? <Gülüyor> Yani da arayışı karşı karşıya çok getirmeyelim. Yani Delöz Çingeneler'den pek söz etmiyor. Bu benim daha sonra fark etmiş olduğum bir şey. Yani Delöz'deki bu göçebe düşünce kavramsallaştırmasına Çingeneler'in denk düştüğünü fark ettim. Yani onu oradan böyle zenginleştirmek ve içeriklendirmek, görünür kılmak falan istedim. Yani bu mümkün. Yani göçebe düşünce orada şey... Herhangi bir sınıra yerli ve milli devlet olmaya yönelik olarak kurulmamış bir düşünce dünyasına gönderme yapıyor. Bunun içerisinden düşünmemiz gerekir diyor. Çünkü yani yerli ve milli olmada iddia etmenin kendisi açık da söylemek lazım artık. Bütün Türkiye kamuoyunu da bloke eden bir hal bu. Mutlak anlamda özgüven eksikliği'dir. Nasıl olur da bir başka insanla buluşmadan bu denli şiddetli bir bütünde sakınırsın, korkarsın. Bu dan gelen e, karşılaşmaktan sakınmıyorsan, karşılaşırsın yani kalkın. Görüşürsün, buluşursun. Yani bunu bir sorun olarak adlandırmazsın. Ama ta baştan yerli ve milli vurgusuyla öne çıktığın zaman her şeyi kapatmış oluyorsun. Göçebe düşünce bu sınırları, bu blokları falan imha etmeye yönelik bir şey, kavramsallaştırma diyelim. Evet, evet. Akın'ın kalın çizgiler dediğini yapıyor değil mi onu? Evet. Ee, bir, burada bir müzik arası verelim istiyorum. Ee... Sizinle dün telefonla konuşurken böyle arkadan bir ses geliyordu. Ben de oradan esinlenerek ilk defa 1791'de e, dinleyici karşısına çıkan Mozart'ın Sihirli Flüt'ünden e, belki kitaba denk düşer e, sezgisiyle iki sevgilinin buluştuğu bir arya var. Papagena ile Papageno buluşuyor. Size onu dinletmek istiyorum. 3 dakika. aus mein Mädchen hier ringt legendig mein Mädchen hier mein hier mein hier mein hier hier mein hier mein hier açık ardı dinleyicileri hakikaten tebrik etmek lazım <gülüyor> ee, Ömer Faruk Bey ile başkası adında konuşmanın halsiyetsizliği e, başlıklı 6.45 etiket çıkan kitap üzerine konuşmaya devam ediyoruz bıraktığımız yerden e, devam edelim e, istiyorum burada e, şöyle bir iddia taşıyor e, kendi içinde yerli ve milli de bırakmıştık güçlü olduğunu bir söylem repertuarı kuruyor e, fakat o söylem partuarının e, gerçeklikle e, örtüşmediğini ve kendi içine çekildiğini e, söylediniz. Yani bu bir muhafazakarlaşmanın e, başka bir boyutu mu? Bunun e, sokaktaki sosyal yaşantı karşılığı nedir diyeyim Söylemiştim bu tümüyle bence bir özgüven eksikliği. Şeye bakın işte YouTube'dan izleyin Fazıl Say Japonya'da gitmiş işte Aşık Veysel'in e, benim sadık yarım kara toplaktır seslendirmiş. Bütün Japonlar ayağa kalkmış ve alkışlıyor. Ya bunun neresinde sorun var? Yani sen de bir entelektüel kapasite varsa bir sanatsal beceri varsa bunu dünyaya taşırsın. Güzelse insanlar seni alkışlar. Yani sakınırsan hiçbir şey yapamazsın. Orhan Pamuk yüze yakın dile çevriliyor. ...bunun neresinde bir kötülük var böyle? Yani bir başkasıyla... ...kendi gücüne, entelektüel kapasitesine... ...güvenerek yüzleşme cesaretidir bu. Eğer bu yoksa... ...kapanırsın, kendini abartırsın... ...ve yerli ve milli iddiası... E, ...afra tafrasıyla falan... ...hayatını geçirir durursun yani. Halkı bütün dünyayı düşmanlaştırarak... ...ne yapılabilir ve nereye kadar gidilebilir şimdi? böyle? Artık böyle... Dünya artık işte çok uluslu şirketlerin kontrolü altına giderek daha çok giriyor. Ve devletlerin de e, siyasetteki ağırlıkları azalıyor. Bugün Apple'ın e, toplam piyasa değeri 182 ülkenin e, bütçesinden daha fazla ve Apple 50 ülkede birden e, üretimini yapıyor. Ya 182 ülkeden daha fazla e, bir... E, Piyasa değeri olan bir uluslararası şirketten söz ediyoruz. Yani hangi devlet bu şirkete böyle kafa tutabilir, kafa tutmayı düşünebilir ve cesaret edebilir? Artık devlet ötesi bir yerden konumlanan bir başka güçle karşı karşıyayız. Bunu görüp ve bu işte yerli ve milli kavrayışından çıkmamız gerekir ve bizim de kalkıp ee, ...uluslararası bir yerden konuşmayı denememiz ve düşünmemiz gerekiyor. Bu kapanma e, mekansal olarak yani kentle kurduğu ilişki mi? Düşünsel olarak bir kapanmadan söz ediyorum ben tümüyle. Evet. Yani başkasının düşüncesiyle karşılaşma cesaretinin olmama halinden söz ediyorum. Kitapta da var örneğin yani öyle... E, Kant'tan herhalde yanılmıyorsam alıntılamıştı şey. Neyse unuttum onu şimdi hatırlamıyorum. Şimdi diyelim ki böyle Hegel'in, Spinoza'nın ya da Nietzsche'nin ya da Marx'ın düşünebilmek için herhangi bir Türk yazarı okumaya ihtiyacı yok. Buna gerek duymaksızın onlar düşünüyorlar zaten. Ama biz düşünmek için bunların mutlaka okumamız gerekir diye düşünüyoruz. Yani o aşamayı geçemediğimiz için bir türlü ...düşünür olamıyoruz... ...yani sıkıntı böyle bir şey... ...yani Hegel kalkıp o devasa kitapları... ...ya da Mark o devasa kitapları... ...Spinoza yazarken... ...bir türkü okumam gerekir falan diye düşünmüyor... ...yok böyle bir şey yani... Kanka. ...ama biz bu gerilimi hep yaşıyoruz... ...yani bu, bu işte şey... ...öz yoksunluğu... ...başka hiçbir şey değil yani bunu kabul etmemiz lazım... ...veya kültürün... E, ...birazcık fetişleşmesi falan... E, ...desek iddialı olur mu... Hayır. Özgüven yoksunluğu. Başka hiçbir şey demek istemiyorum. Yani bunun <gülüyor> daha ötesi falan yok bence. Yani başka yan yollara falan saptamayalım. Girmeyelim yani. böyle. Siyasetten söz edeceksek iki koordinatımız var. Bundan söz edelim ve bunun üzerinden bütün siyasi analizlerin yapılmasının uygun olduğunu iddia ediyorum. Çünkü bir iki şeyimiz var. Eee 1700'lerde Magna Carta ilan edildi. 1700 1200. Magna Carta 1200. Şuralarda bir yerde yazmıştım ben onları böyle isterseniz okuyayım tekrar. Tabi bilmem kaçıncı yılında açıkladı da okundu tepsi. 1200'lerdeydi. Anladım. Tamam. Yani böyle bütün bir insanlık tarihinin kazanmış olduğu demokratik kazanımların yok edildiği bir dönem yaşıyoruz. Seçilmiş tek adamları dönemi. Seçilmiş tek adamlar dönemi. Bu büyük bir sosyal ve siyasal vakadır. Yani bir bunu baz almamız gerekir. 2 Türkiye özelinde de gezi baz almamız gerekir. Gelmeden önce de biraz çalıştım ben. Ee, şeyde Bilgi Üniversitesi anketinde eyleme katılanların %81.1'i kendilerini özgürlükçüyüm diye tarif ediyor. Konda anketi ise %79'u herhangi bir siyasi partiye oluşuma üye olmadıklarını gösteriyor. Yani bir gelişen mevcut durumdan rahatsız olan, huzursuz olan, şikayet eden bir toplumsal dalga var. Mev şey, memleketin politik aktörleri, düşünürleri, siyasetçileri bunu okuyamıyorlar. Buna layık olamıyorlar. Elde yani bir yol gösterici olarak layık sosyolojinin çalışmadığı, işlemediği, yani kendi insanını bile anlamaya yönelik çabasını e, dillendiremediği bir vaka var, bir sorun var yani. Bu, bu krizi çözmemiz lazım. Bundan sonraki bütün siyasi analizler bu iki bu, bu gerilimin üzerinden falan gitmek zorunda. İnsanlar artık bunu istemiyorlar. Şeyde, diyelim ki işte Gezi'den devam edelim. Gezi böyle özgürlükçüydü, şenlikliydi, demokratikti. Frantik cenazesi, ...Berkin Elvan Celazesi... ...bunların hep işaretlerini vermişti zaten. Ama sonra... ...geziden de ders alınmadı. O muhteşem... E, ...toplumsal uyanış... E, ...siyasiyete... ...tahvil edilemedi. Ardından... E, ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun... E, ...şey yürüyüşü... ...Ankara-İstanbul yürüyüşü... ...geldi. Sonra da işte... ...Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimleri... ...geldi. Giderek şeyin e, toplumsal uyanışın baş kaldırının özgürlükçü, demokratik ve şenlikli karakteri millileştirilmeye başlandı. Kadıköy sokaklarında dikkat edin göreceksiniz İmamoğlu'nun yanına milli mevzi lafını yazıyorlar. Yani bu uyanışla şey olmadı böyle. ...demokratik bir mevziye falan... ...çekilemedi. Bence şöyle bir şey... ...yaşanıyor ve bekleniyor... ...bana kalırsa... E, ...bu kitapta da var... ...devlet... ...kendisini... ...aynı zamanda... ...diğer devletler nezdinde de... ...meşru kılmak ister. Onlarla aynı masaya oturdukları zaman... ...onlar nezdinde adam yerine... falan ...konulmak ister. TC devleti bu özelliğini hızla yitiriyor. Bu iki kutuplu toplumsallık sürdürülemez bir noktaya evriliyor. Eninde sonunda bu iki kutupsallığı devlet restore edecek ve bir araya gelmesini sağlayacak. İş bence oraya doğru gidiyor. İmamoğlu da bu sürecin bir parçası böyle. Biz milli bir e, diyelim ki işte formülün bir parçasına... Katılmak durumunda kalacağız. Bizi bizi buraya zorlayacaklar diye düşünüyorum yani. Ve şey olmadığı için yani Gezi'nin o şenlikli, demokratik ve özgürlükçü karakterini memleket entelektüelleri kabul edip, kendi zaaflarını fark edip başka bir organizasyona bunu dönüştüremedikleri için bu hatalarının bedelini ödeyecekler kanaatindeyim. Evet bu konuşma e, herhalde bir bir saat, bir buçuk saat daha devam eder. Fakat e, süremizin e, sonuna geldik. E, bugün e, çok teşekkür ediyoruz Ömer Faruk Bey e katıldığınız için. E, başkasının adında konuşmanın haysiyetsizliğine kitaptan girdik ve e, güncele dair de bir e, çıkarımda bulunduk. Ömer Bey'den yeni kitaplar bekliyoruz. Değil <gülüyor> mi? Yazmayı bırakmasın gerçekten. <gülüyor> Ben birkaç fuarda da uzaktan izledim. Böyle okurlara gidiyorlar kitaplarını atıyorlar. Çok fazla değil ama bence yeteri kadar. Lütfen yazmaya devam edin. Siz yazdıkça biz de sizi Açık da ağırlamaya devam edelim. Ee, bir müjde verebilirim. Bir başka kitabım şu an bitti. Hatta matbaada onu söyleyebilirim. Bakalım ne olacak. Harika. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için Açık Radyo'ya. Ederim. Dünya Okumak'tan bütün Açık Radyo'nun arkadaşlarına iyi haftalar diliyoruz. 15 gün sonra yine Açık Dergi içinde Dünyayı Okumak'ta buluşmak üzere. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Hepinize iyi haftalar ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Dünyayı Okumak Yazarlarla